Kafir ve kör olan Erkam'ın babası, ey Allah'ım, oğlum Ubeyde affet, çünkü o sapıttı, dedi. Ömer Müslüman olduktan sonra, ey Allah'ın Rasulü, biz hak üzerindeyken niçin dinimizi gizliyoruz, halbuki onlar batıl üzerinde oldukları halde dinlerini savunuyorlar, dedi. Hazreti Peygamber, ey Ömer, biz sayıca azız. Dün başımıza geleni sen de gördün, dedi.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 Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ömer ile Hamza önünde oldukları halde mescide gitti ve Kabe'yi tavaf ederek öğle namazını kıldı, daha sonra Ömer ile birlikte Darul Erkam'a gitti, Ömer tek başına evine gitti, sonra da Hazreti Peygamber evine döndü.